nam Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecme'in amma bahtu Ve yushtaratu li sihhati salati el cum'ati taqaddumu hutbatayni şart koşuluyor li sihhati salati el cum'ati cuman namazının sıhhati için taqaddumu öncesinde iki hutbenin geçmesi li muvazabati nabi sallallahu aleyhi ve Peygamberimizin o iki kutbeye sürekli devam etmesinden dolayı. Ve kâle ibn Umar Ömer, ibn Ömer dedi ki, kâne'l-nebiyyü peygamber idi, yekhtubu hutbateyni iki hutbe veriyor idi. Ve qaimun ayakta olduğu halde. Yafsilu beynehuma bi cülüsin. O iki hutbenin arasını oturma ile ayırırdı. Ve min şuruti sahatihime. O iki hutbenin sıhhat şartlarındandır. Yani dediği hutbe cumadan önce sıhhat şartıdır. Bir de hutbenin de hutbe olabilmesi için hutbenin de şer'an bu sahih bir hutbedir denebilmesi için bazı şartları varmış. Nedir? Hamdullah. İçinde Allah'a hamd etmek olacak. Ve şahadetani içerisinde Allah'ın ulûhiyetine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine şahitlik olacak ve salatü ala resulillahi resul'a salavat getirilecek ve vesiyetu bi taqwallahi Allah'tan korkma tavsiye edilecek ve mev'izetu olacak ve kıra'atu şey'in minel kur'ani ve lev Kur'andan bir şeyler okuyacak ve bir ayet olsa bile bi hilafi ma alayhi hutubü ba'dül muasirina bazı muasır hatiplerin hutbelerinin üzerinde olduğu halin hilafına. el bugün min kuluvha boş olmasından dolayı yani hutbenin boş olmasından dolayı min hadi şuruti ev galibihâ bu şartlardan veya bu şartların birçoğundan mahrum olmasından dolayı. Şimdi e, biz dedik ki normalde Cuma namazının şartlarını iki kısımda ele alacağız. Birinci kısım şartlar, Şurut-ül dedik. Cuma namazının biz mükelleflerin üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlardır dedik. De? Sonra anlattık, muhtelifun fihi dedik, muttefequn fihi dedik. Sonra dedik bir de Cuma'nın Şurut-ül Sahası var. Yani Cuma bir insana vacip olduktan sonra kıldığı zaman sahih olabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar var. Bunlardan bir tanesi vaktin girmesidir dedik, her namazda olduğu gibi. İkincisi ise hutbedir, tamam? Şurutu u ikincisi hutbedir. Şimdi e, öncelikle konuyu tane tane ele alalım. Bir, İslam ümmetinin çok büyük bir çoğunluğu Cuma namazından önce hutbenin Cuma namazının sıhhat şartlarından bir tanesi olduğunu söylemişler. Mutlak olarak hutbe ama sayısı içeriği yok yani. Mutlak olaraktan hutbe Cuma namazından önce mutlaka okunmalıdır demişler. Tamam bu birinci adım. Yani genel çoğunluk, hatta çoğu bu konuda icma nakletmiş. Tamam, çoğu alim bu konuda icma nakletmiş. Tabi bu icma geçersiz bir icma. Çünkü Hasan-ı Basri'den, i̇bn Sirin'den bunun muhalefeti zikredilmiş. Ama büyük bir çoğunluk, yani bu ikisinin dışında muhalif bilinmiyor, mutlaka Cuma namazından önce hutbe verilmelidir demişler. Tamam, hutbe olmalıdır. Bunların delilleri nedir? Yalnız bu dikkat edin, bu birinci saydığım görüş mücerred hutbe. iki hutbe, bir hutbe değil yani. mücerret olarak hutbe sayısı yok yani, içeriği de yok yani, hutbe olmalıdır ee, demişler. Bunların delilleri birincisi demişler ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sürekli cuma namazı kıldığı müddet içerisinde bu hutbeye devam etmiştir. Yani hiçbir zaman peygamberimizin hutbesiz cuma kıldırdığına dair herhangi bir rivayet bize varit olmamıştır demişler. İkincisi ise demişler ki ayet-i geçen zikir kelimesi cuma ayetinde geçen zikir kelimesi hutbedir demişler. Allah'u zevceller de diyor ya Ey veli zine amenu izenudiye li salati min yevmi el cum'ati fes'a ila zikrillahi ve Cuma günü cuma zanu okunduğunda Allah'ın zikrine koşun diyor. Ayet-i kerimede ki zikir hutbedir demişler. Yani o zaman demek ki hutbe Cuma'nın ayrılmaz bir parçasıdır ki Allah'ın yanında Allah böyle söylüyor. Bunu neye dayanarak söylemişler? Hatırlıyorsanız bir ders veya iki ders önce dedi ki Cuma namazına erken gelmek Cuma namazının müstehaplarındandır, sünnetlerindendir. Sonra bir hadis zikrettik. Dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Cuma günü mescidin her bir kapısının üzerinde bir tane melek bekler ve gelenleri sırayla yazmaya başarlar. فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوِ الصُحْفَ وَيَسْتَمِعُونَ zikre. İmam çıktığı zaman şeyleri dürerler. O milletin ismini yazdıkları sayfaları dürerler ve oturur zikri dinlerler. Zikirden kast ne burada? Hutbe. Demişler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ayet-i kerimede geçen zikri hadis-i şerifte tefsir etmiş. Anlamışız ki burada kastedilen şey nedir? Hutbedir. Demişler. Bir de üçüncü olarak da icma nakletmişler. Demişler ki bu konuda hem sözlü hem de ameli icma vardır. Sözlü icma Birçok âlim icma nakletmiş. Ameli icma asırlardan asırlara bu bu şekilde naklolunmuş e gelmiştir demişler. Tamam? İşte İbn Hazm mesela bu icmayı kabul etmemiş. Demiş ki böyle bir icma yoktur. Çünkü Hasani Basri ve İbn Sirin buna muhaliftir. Mesela demiş ki peygamberimizin bir şey üzerinden mücerret devam etmesi onu şart yapmaz. Onu vacip yapmaz. Bunun için ekstra bir delil lazımdır vesaire. Ama kahir ekseriyetle ümmet, cuma namazından önce işte, hutbe olması şarttır demişler, mücerred olaraktan. Ve özellikle de demişler ki bu namaz normal namazlar gibi değildir. Sonradan meşru olmuş olan bir namazdır ve anca ümmet bunu bu şekilde görmüş peygamberden. Yani başka şekilde peygamberimizden bu görülmemiştir demişler. Sonra bu defa kendi aralarında ihtilaf etmişler. Hutbe-i şart koşanlar demişler ki hutbe iki tane mi olmalıdır yoksa hutbe bir tane mi olmalıdır? Hutbe iki tane mi olmalıdır, hutbe bir tane mi olmalıdır? Yine bu cumhurun içindeki cumhur demiş ki hutbe iki tane olmalıdır. Yani iki hutbe okunması lazım ayda yani ayda. İmam Ebu Hanife ise demiş ki hutbe bir tanedir. Yani bir tane hutbe de olsa kafidir, iki tane olması sünnettir, bir tane olması ise şarttır demiş kâfi bir tane. Cumhur demiş yok. İki tane olursa olur, olmazsa olmaz. Cumhur hanefilere demiş ki sizinle bizim aramızda hutbenin cumadan önce farz olduğuna dair ortak kabul ettiğimiz bütün deliller iki hutbeye işaret ediyorlar. Tamam? Şimdi demişler biz de siz aynı saftayız. Hangi konuda? Cuma namazından önce hutbenin şart olduğu konusunda. Demişler ki biz bu konuda madem berabersek, ortak olarak hangi delilleri alıyoruz? İşte biraz önce zikrettiğim delilleri alıyoruz. Bu deliller demişler, hepsi iki tane hutbeye işaret ediyor. Doğru, Yani eğer hutbe vardır e, diyorlarsa iki tane hutbe kabul etmeleri lazım. Çünkü bütün deliller, istidar ettikleri bütün deliller iki tane hutbeye işaret ediyor. Anlaşıldı. Racih olan da belki i̇bn Hazm'ın dediği gibi salih bir delil olmayabilir ama ümmeten ameli ve peygamberin ameli bu şekilde olduğundan dolayı hutbesiz cuma olmaz anlaşıldı. Ee, bu defa bunu bitirdikten sonra hutbe farzdır diyenler hutbenin sayh olabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir diye bu defa konuşmuşlar. Tamam, yani tamam burada ittifak ettik. Hutbe cuma namazından önce farzdır. Yani mutlaka hutbe olması lazım. Bu sefer şurada ihtilaf etmişler. Hutbe hangi şartları kendinde barındırdığı zaman sahih ve geçerli bir hutbe olur? Hangi şartlar olmadığında olmaz. Burada çok acayip bir ihtilaf var. Yani kimisi demiş ki hamd olacak, salat olacak. Bir de işte bir tane de ayet olsa ayet olacak. Kimisi burada yazdığı gibi hamd olacak, salat olacak, şahadet olacak. Bir tane olsa ayet olacak, mevize olacak, takvayı vasiyet edecek falan. Uzatmış da uzatmış ve bunlara delalet eden hiçbir tane delil yok. Yani bu sayılanların bu şekilde olması gerektiğine dair hiçbir tane delil elimizde mevcut değil. Sadece biz biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacuma hutbesinde, hadışındaki hutbelerinde fark etmez, hutbe verdiği zaman hamd ederdi, kendisine salat getirirdi, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin takvasını emrederdi insanlara, ahireti onlara hatırlatırdı ve günün anlam ve önemine veya konuşmak istediği bir konu varsa ona binaen bazı konuşmalar yapardı, tamam mı? Ve bu sadece peygamberimizin yaptığı bir şey değil, cahiliye Araplarının da bir adeti. Yani bir yerde konuşma yapacaklar zaman önce Allah'ı över, ondan sonra konuşmaya başlarlardı. Bu zaten normalde fıtri bir şey. Yani bir ülkede mesela bir konuşma yapılacaksa, ister küfür ülkesi olsun, o ülkenin değerleri neyse önce onunla başlanır. De mesela burada ne yapılıyor? İstiklal Marşı okunuyor. Öyle mi? o da işte daha kemalist olanlar, ee, bunlar orta yollu kemalistler. Daha kemalist olanlar şey okuyorlar ee, 10. yıl marşını okuyorlar mesela. E şimdi böyle olunca demek ki bu fıtri bir şey yani insanın kendi değerlerini yüceltip ondan sonra bir şeye başlaması Resulullah ve vesselam'dan önce de Araplar Allah azze ve celle'yi överlerdi. Ondan dolayı bu sayılanların hiçbiri hutbe için şart değildir. Ama bir hutbenin en mükemmel olmasını istiyorsak, peygamber aleyhissalatü vesselam'ın heddine uymasını istiyorsak salat e, hamd, salat, selam, Allah'a takvasını hatırlatma, insanlara cenneti müjdeleyip ahiret, e, cehennemden korkutma, bu hutbemizi mükemmelleştirir. Tamam. Özetlersek, hutbenin sahih olabilmesi için zikredilen şartlar çok acayip ihtilaf var. Herkes başka bir şeyler söylemiş. Lakin nedir? Dedi ki bu şartların hiçbir tanesi e, üzerine sarıh ve sahih bir delilin devlet etmiş olduğu naslar değildir. Ancak hal hikaye ederken. Yani peygamber hutbe verdi, Allah hamdetti, salat getirdi bu şekil rivayetler. Ondan dolayı olması iyidir. Hutbeyi güzelleştirir ama olmaması hutbeyi batıl kılmaz. Tamam? قال الإمام ابن القيم ابن Kayyim dedi ki: "Ve men teammela hutaben kim peygamberin hutbelerini düşünürse ve hutabe ashabihi ve sahabelerinin hutbesini وجدها كفيلهن. وجدها onları bulur yani o khutbeleri bulur onu bulur Kefileten bir beyan-ı huda ve tevhid yani onların hidayeti ve tevhidi içinde barındırdığı ve bunda yeterli olduğunu görür Bunun beyanında yeterli olduğunu görür ve zikr-i rabbi Celle celalihi Allah'ın ve celle'nin sıfatlarının zikrini görür ve usulül imanil külliyeti külli olan, umumi olan iman asıllarını görür ve daveti ilallahı Allah'a daveti ve zikri alaihi teala Allah'ın nimetlerini zikrini elleti on nimetler ki tuhabbibuhu onu sevdirir yani Allah'ı sevdirir ilâ halkı, yaratlıklarına Allah'ı sevdirir ve ayyamihi leti ve Allah'ın günlerini o günler ki tuhawfuhum min basihı Allah'ın Allah'tan onları korkutur ve elmri bi zikrihi ve şükri Allah'ın zikrini ve şükrünü onlara emreder ellezi o zikir ve şükür ki yuhabbibuhum ileyhi Onlara Allah'a sevdirir. Feyzikuruna min azmetillahi ve sifatihi Allah'ın azametinden ve sıfatını sıfatlarından zikrederler. Ve esma'ihi ve isimlerinden bir şeyler zikrederler. Ma onlar ki yuhabbibuhu ila halqihi. Onun ile o Allah yani o Allah'a kullarına sevdirir. Hutbelerde Allah'ın büyüklüğünü, sıfatını, isimlerini zikrederler. Bu vesileyle Allah'ı kullarına sevdirmiş olurlar. Ve amru ne mintaatihi, ve ve zikrihi Allah'a itaati, zikri, şükrü e, emrederler. Ma yuhabbi buhum ilehi kulları Allah'a sevdirecek olan. Şimdi biz Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın mesela isimlerini duyunca Allah'a seviyoruz. Öyle mi? Hatip bize bunları hatırlattıkça Allah'ın nimetlerini, büyüklüğünü Allah olan sevgimiz artıyor. Hatip bu defa bize neyi emrediyor? Zikri, şükrü emrediyor, taati emrediyor. Bunları yaptıkça da, Allah zikrettiğimiz ettikçe, O'nu tanıdıkça bu defa Allah Azze ve Celle bizi seviyor. Yani O'na salih amellerle yaklaştığımız için bu defa da Allah Azze ve Celle bizi seviyor. فَيَنْسَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ أَحَبُّوهُ وَأَحَبَّهُمْ İşitenler ayrılırlar Cuma'dan. Allah onları sevmiştir, onlar da Allah'ı sevmiştir. ثُمَّ تَعْلَ Sonra zaman uzadı ve hafiyye nurun ve nubuwwat nuru gizlendi ve saratis şaraie'u ve şeriatlar ve emirler oldu resmen tukamu min gayri muraatati hakaiqiha ve maqasidiha öle resimler haline geldi ki onların hakikatleri ve maksatları gözetilmeden ikame edilen resmiyete dönüştünür tamam ve saratis şaraie'u ve şeriatlar ve emirler oldu. Ne oldu? Rusumen resmiyet kazandı. Tukam u ikame ediliyor min gayri muraati hakaiqaha on hakikatleri gözetilmeden ve maksidaha ve onun maksatları gözetilmeden. Feca'alur rusume vel avda'a sunenen la yenbaghi ilhali biha. Feca'alu qıldlar er rusume bu resmiyeti yani bu şekli. Rusum demek şekil demek yani. Bu şekli olan şeyleri vel avda'a bu konumları Sünnenin sünnetler la yembagil ihlalu biha. Ona yani onu yapmama veya onda eksik davranma kesinlikle olmayacak sünnetler haline getirdiler. Ve ama onlar eksiltiler, halel getirdiler bilmakasidilleti la yembagil ihlalu biha. Yani o maksatlara ki onlarda eksikliğin olmaması gereken, eksikliğin yakışmayacağı olan maksatları ise ihlal ettiler. Farsu'l hutaba bi't-tasjii'i vel ve 'ilmi'l-badii. Farsu' suslediler. yani e, kafiyeli konuşmalarla vel söz parçalarıyla söz parçacıklarıyla ve 'ilmi'l-badii ve badi' ilmiyle yani güzel böyle alımlı sözlerle ilmi'l-badi' belagat ilminin üç tane kısımlarından bir tanesidir ilmübedi yani güzel konuşma sanatının kısımlarından bir tanesidir. Fena <gülüyor> kasa eksildi, bel adime, bilakis kayboldu, hazur kulubi minha kalplerin hutbelerdeki payı kayboldu gitti. Vefat el maksudu ve ondan asıl kast edilen maksut olan uçtu gitti. Hatta ma kâlehu l İmamünlül <gülüyor> Qayimi bu İmamül Qayimi <İbni> dediğidir, fi tabi al huttabi fi kendi asrındaki hutbeler için söylediğidir. Yani kendi asrındaki hutbelerin tabiatından söz ettiğidir. Wa kazza al emru alame wa wasafe. Onun vasfetinin üzerine iş çoğaldı. Yani o kötülükler iyice arttı. Hatta sara al galibu al al khutba li yome, anna hashfu min al kalami qalile tul Hatta da ki sara galibu, yani galip oldu, galipen oldu al al khutba bugün hutbelerin birçoğu galipen oldu. اَنَّهَا حَشْو مِنَ الْكَلَامِ Söz ile doldurulmuştur. قَلِيلُ dedi. Yani az faidesi olan söz ile doldurulmuştur. Şimdi burada geçen فَرَصَعُ رَصَعَا normalde süslemek ama زَيَّنَةً farkı Yani zeyyene de süslemek. Mesela mi? debbece de süslemek, رَصَعَا da süslemek. رَصَعَا bir şey pahalı eşyalarla süslemek. Yani mücerred süslemek değil, pahalı eşyalarla süslemek demek. Secca'a tescih Normalde e, bir insan konuştuğu zaman sözünün sonu sürekli birbirine kafiyeli ve uyumluysa buna Arap lugatında tescih deniliyor. Tamam Ve İslam bunu yasaklamış. Yani gösterişe ve insanı tekebbüre götüreceği için veya amelle değil söz ile insanları etkileyeceğinden dolayı İslam bunu yasaklamış. fikar fıkra dediğimiz parçadan geliyor. yani Normalde makaleye, paragrafa Fikr deniliyor. Fıkraya yine mesela bu fıkranın çoğuluğu olabilir. İlm-ül de dediğimiz gibi. Yani güzel konuşma sanatı olan belagatın 3 tane ilmi vardır. İlm-ül maani, ilm-ül bedi', bir de ilm-ül, maani, ilm-ül bedi'. Üçüncüsünü unuttum şu anda da belagat ilminin üç tane kısımlarından bir tanesi de ilmül ül bediyedir. Evet, şimdi burada bize anlatmak istediği şey şu. Yani diyor ki normalde İbn-i Kayyım'dan bize bir söz aktardı. İbn-i Kayyım dedi ki, ''Hutbe nasıl olmalıdır?'' ''Hutbe, insan o hutbeden kalktığı zaman Allah'ı sevmiş olması, Allah'ın da onu sevmiş olması lazım.'' ''Hutbenin özelliği bu olması lazım.'' Nasıl? Yani hatip öyle bir anlatmalı ki karşıdaki adam Allah'ın azametini ve sıfatlarını anlamalı ve Allah'a olan sevgisi artmalı. Ayrılıp gittiği zaman adam oradan öyle bir etkilenmeli ki yaptığı ibadetlerle bu sefer Allah zevcelle onu sevmeli. Tamam? Sonra İbn Kayyim bu defa diyor ki, şimdi diyor günümüzde nübüvvet azaldığı için, nübüvvetin nuru kaybolduğu için insanlar peygamberimizin dönemindeki gibi hutbe vermiyorlar. İnsanlar hutbeyi şekillendirdiler. Yani resmiyete döktüler. Öyle mi? O Peygamberimizden varit olan sünnetler unutuldu gitti. Asıl maksatlar, asıl hakikatler yani hutbenin kendisinden dolayı gözetilerek konmuş olduğu maksatlar hepsi ihlal oldu, haler geldi. Ama bu resmiyet ve bu şekil ona kesinlikle ihlal gelmesi şey değil. E, olmaz yani onun mutlaka olması lazım diyor. Şeyh de diyor ki bu İbn-i zamanında yani 700-800 sene önceki durum. Şimdi diyor bizim zamanımızda bu olumsuzluklar iyice arttı ve daha kötü bir hale geldi." diyor. Gerçekten de doğru söylüyor. Mesela normalde e, içinizden İmam Hatip okuyan yok değil. E, hutbeleri biliyorsunuz. Yani hutbelerde e, belli bir kalıp var mesela. Yani o kalıbı bilen herkes hutbe verebilir e, Türkiye'de. Öyle değil mi? Yani bir girişteki bir dua var. İşte o iki tane hutbe arasındaki oturmada yapılan bir dua var. Bir de bazı şey, klasik şeyler var. İşte اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ ve وَالْإِحْسَانِۜ gibi klasik şeyler var. Bak gerçekten İbni Kayyim'ın dediği gibi yani şekilleştirmişler hutbeyi ve o orayı yapmasan emin ol bütün cemaat kalkar ayaklanır, ee, saldırır sana yani. Sen bu hocanın şey yok, cuması yok diye. Hatta ben öyle bir şey biliyorum yani. Bizim köye bir tane imam atanmış. Bizim köyümüz normalde şey bir köy. Yani böyle eski e, bir köy. Köyün imamı e, yaşlı bir adam ve hep o onun çocukları vesaire imamlık yapmışlar. Köy bizim köyden oldukları için halk onlara alışık yani. Onların uslubuna, diline. Alışık insanlar. Daha sonra bir tane genç gelmiş, Batı illerinden gelmiş Hanefi. Tabi hutbe yaparken herhalde hutbenin sonunda bu dört hulafayı raşidine dua etmemiş. Benim dedem ısrarla bu adamlar arkasında cuma olmaz diyordu mesela. Yani adam nasıl? Ee, işte dört tane halife. Öyle alışmış yıllardır. Hani bu Ebû ve Amara, ve Osman, ve Ali diye devam etmesi lazım. Demek ki Batı'da okumuyorlar bunu herhalde. Allahu alem. O da bunu şey yapmayınca e bunu görmeyince cuma olmaz. Yani hem hatipler, hem de hatiplerin bu uygulamasından dolayı da halk doğal olarak gerçekten hutbe resimleşmiş, resmi bir hale bürünmüş, şekli bir hale bürünmüş ve o şekil ihlal edildiğinde o cuma olmamış gibi insanlar addediyor. Ama hutbenin kendinden dolayı gözetilerek konmuş olduğu hakikat, yani kulun Allah'ı, Allah'ın da kulu sevmesi, o ise ihlal ediliyor. Devam ediyoruz. Buraya kadar soracağımız bir şey var mı? noktaya kadar soracağımız bir şey. Yok. Buyur. Şimdi bu Ki bunun hiçbir yok yani. Şimdi zaten aslında bunu konuşmak gereksiz bir konuşma. Niye? Çünkü normalde kim hutbe verirse versin bunun hilafı yok ki. Yani hani bir mezhep var diyorlar ki biz ham getirmeyiz, salat getirmeyiz. İşte Allah'ı övme var mı böyle bir şey? Yok. Onun için konuşmaya da gerek yok. Yani normal insanlar günlük konuşmalarına başlar. Derse başlarken bile diyoruz الحمدلله والسلام على رسول الله. Öyle değil mi? Yani derste bile bunu yapıyoruz. Onun için bunu konuşmaya gerek yok. Zaten bu var. Yani khutbe dendiği zaman insanların ilk aklına gelen şey الحمدلله ile konuya başlamak. Onun için konuşmaya gerek yok. Bunun artısı ise buna bir delil yok. Yani ayet okunacak, takva hatırlatılacak falan. Buna da bir şey yok. Yani buna da bir delil yok zaten. Ama normal... Bütün peygamberin hutbelerinde istisnasız peygamberimiz hamd etmiş, salat getirmiş, Allah'a vecheli övmüş ilahiliği. Tamam? Fe ba'du'l hutabai au kesirun bazı hatipler veya onların bir çoğu yec'alul hutbeyi kılıyor. Keenneha sanki o mevduu inşain medresesi bir okul kompozisyonu konusu gibi kılıyor. Tamam? Mevduu konu inşain medresiyin yani bir okul kompozisyonu veya bir okul makalesi gibi kılıyor. يَرْتَجِلُ ف۪يه۪ مَا حَدَرَهُ مِنَ الْكَلَام۪ي يَرْتَجِلُّ şeyi biliyorsunuz değil mi? Doğaçlama ne demek? Doğaçlama. Yok. Doğaçlama ne demek? Ee, mesela diyelim ki ben bu derse hazırlanıp gelirsem, hazırlandığım bir konuyu anlatırsam, bunun ismi hazırlık yapmak olur. Tamam ama geldim diyelim kitabı önüme açtım. Artık nasıl rast geldiyse yani ne geldiyse aklıma onu anlattım. Bunun ismi doğaçlama. Yani öncesinde bir hazırlık olmadan, öncesinde bir e, düşünce geçmeden ortamın gerektirdiği şekilde doğaçlama yaparak e, şey etmek, hazırlanmak. İrtical de o demek. Yani konuşurken önceden hazırlanmadan veya düşünmeden duruma içinde bulunduğu duruma göre e, konuşmak. İrtical nereden geliyor aslında? Racele'den geliyor değil mi? Racele ne demek? Teraccele, racele yürümek. Ayak üzerine yürümek, saçları taramak, düz bir şekilde istikamet bulmak. Doğaçlama konuşan insan da e, sözü bıraktığı için kendi haline buna irtical denmiş. Tamam mı? Yer doğaçlama yapıyor. fihi O'nda مَا min مِنَ الْكَلَامِ O'na hazır olan yani o anda hatırladığı sözleri söylüyor. بِمُنَاسَبَةٍ وَبِدُورِ münasebetin. Yani ister münasip olsun ister münasip olmasın. Konuya uygun olsun veya olmasın ve yutilul hutbetet tatwilan mumillen hutbeyi bıhtıraca bir şekilde uzatır uzatılır mumillen demek bıhtırmak demek emelle bıhtırmak bunu biliyorsunuz değil mi fevallahi meh aleikum bima tutiqun fevallahi la yamallullahu hatta temellu allah siz bıkmadığınız müddetçe bıkmaz evet hatta inne ba'dhum hatta onlardan bazısı yuhmilu şurutel hutbeti hutbenin şartlarına ihmal eder veya daha ve bazısını ihmal eder ve la onun şer'i kurallarıyla kendini bağlamaz yani şer'i kurallarına bağlı kalmaz fehabatu bil hutebi ila hada'l hutbeleri bu müstevaya düşürdüler yani hebata demek ne demek habata habata Kullah biti o minha بعدكم عدوًا لبعض. Dedik ki sizden bazınız bazınız düşman olarak Gökyüzünden aşağıya inin. Yani cennetten aşağıya inin. Hepatta yukarıdan aşağıya düşmek, inmek. Fakat bu bin kütbe ile hatta müstavi. Kütbe deryb müstavi bu seviyede şurda. Elazi o seviye ki, lem tuat. Ma'hu muaddiye lil ghardıl matlubi min altafiri ve altafiri ve ifadeli. Öyle bir müsteveye düşürdüler ki hutbeleri. ''Ellezi o seviye ki, o müsteve ki'' ''lem ta'ud'' ''Dönmedi ma'ahu'' Onun ile beraber müeddiyeten, eda edici bir şekilde ''lil garadil matlubi'' Yani istenilen, talep edilen amacı minet attâthiri'' ''tâsir etmek, etkilemek ve attâthiri'' ''etkilenmek ve ifadeti'' ''ve fayda vermek'' Yani hutbe öyle bir seviyeye düştü ki Artık hutbe şey değil, hutbeden asıl garad nedir amaç? neyi tadiyet mesidir? Karşı tarafa vermesidir. Etkilemek, etkilenmek ve fayda vermek. Hutbe bu müstevaya düşünce artık bu şeyleri vermiyor. Yani. Bu faydaları, bu tesirleri, bu dersürleri hutbe vermiyor. Ve ba'du'l hutaba'i bazı hatipler yuqhimu fil hutbati aqhama demek dalmak demek. Yani normal mesela bir adam düşman saflarının içerisine girerse buna deriz aqhama bi nefsihi. Yani nefsini düşmanların arasına daldırdı. يقحم في الخطبه مواضيع لا تتناسب مع موضوعها الا الخطب konulara şey dahil eder ki hutbenin konusuyla uygun değildir münasib değildir ve leysa min al hikmeti zikruha fi hadha al makami ve onu bu makamda zikretmek de şeyden değildir e, hikmetten değildir vakad la yafhamuha ghalib al huduri orada hazır bulunanların birçoğu anlamıyor da olabilir o anlattığını lianaha arfa min mustawahum çünkü o konu onların seviyelerinin çok üstündedir. Feuthiluna fiha'l mawaadi'a's sahafiyye ve'l siyasiye ve sard'l mujrayati Peki ne ne dahil ediyor bu hatipler konuşmaya ki insanlar anlamıyorlar onu? Feuthiluna fiha ona dahil ederler konularını. Yani gazetelerde yazan konuları ona dahil ederler. siyasiye siyasi konumları yani siyasi mevzuları ve serdül mujrayat demek hadiseler bütünü yani olaylar zinciri peş peşe yaşanan olaylar. Ve sert biliyorsunuz değil mi daha önce de söylemiştik. Yani sert etmek demek bırakmak, yaymak ve serdül ve olayları olaylar dizinini, olaylar zincirini sert edenler. Elleti onlar ki istifidun minha el hadirun. Ondan hazır bulunanlar İstifade etmezler. Evet. Burada da neyi eleştiriyor? Burada da hutbelerin içeriğini eleştiriyor. Yani diyor ki bazı hatipler öyle bir hutbe veriyor ki kimisi hutbenin önemini bilmediği için rastgele çıkıyor minbere o an aklına ne geldiyse onu anlatıyor. Doğaçlama yapıyor yani. Ne olduysa konuyla alakalı alakasız konunun başı sonu pek birbirini tutmuyor ee, mesela. Bir böyleleri var diyor. Bu hutbe de diyor fayda olmadığı için içerisinde sıkıyor insanları yani sıkıcı bir hutbe haline geliyor. Kimisi de diyor hutbeyi farklı bir mecraya çekiyor. Yani hutbeye öyle konular dahil ediyor ki siyasi konular, gazete konuları ondan sonra işte yaşanan olaylar dizini orada bulunanların birçoğu hem bunu anlamıyorlar yani halk geliyor oraya yani siyasi olaylardan anlamayan, siyasi olaylara yapılan yorumlar pek Kendisi için bir şey ifade etmeyen halk orada hem hutbe zayi oluyor hem halk ondan istifade etmiyor hem sünnete muhalefet oluyor birçok sorun peş peşe yaşanıyor. Ondan dolayı diyor ki hani bunun yerine hem hutbenin sünnetlerini yerine getirseniz hem karşıdaki insanlar o hutbeden istifade etseler Allah'a sevse Allah da onları sevse daha güzel olur ee, diyor. E tabi hani bir söz var diyorlar dinime seven Müslüman olsa bari. Yani e, bunun en güzel örneği, e, yani şeydir, bu ekolde olanlar veyahut da bunların dizinin dibinde yetişenler bütün hutbeler ancak veli -Emir dedikleri Emir şeyle geçiyor temize çıkarma ile geçiyor, e, onu da insanlar anlamıyor. Hem orada telbis var hem insanların anlamadığı bir konu var, daha şerlesi var. Yani yaptıkları, uyardıklarından daha şerlesi. Hem telbis var hem hakkı gizlemek var. Hakkı getmetmek var. halkı kandırmak var. Hem de hutbenin hiç alakası olmayan insanları zulümden sakındırmak gerekirken zulmü, küfrü, tağutluğu insanlara meşrulaştırmış oluyorlar. İnnel İllahi ve İnnel İlahi'l-i eyyuhel Ey hatipler! Uudu bil khutbeti ila hediyin nebi. Hutbelerinizde peygamberimizin hediyine yoluna dönün. Leqad kâne lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Rakizu mevâdi'ahâ ala nususi min al-Qur'an wa as-Sunnah. Rakkizu ne demekti? Terkiz yoğunlaşmak demekti, değil mi? Rakkizu mawaadi'aha ala nususi min al-Qur'an wa sunnati. Kur'an ve sünnetten naslar üzerine yoğunlaştırın konunuzu. Elleti o kitap ve sünnet ki tetanasabu ma'al maqami yani makam ile içinde bulunduğunuz hal ile uy uy uy uyar münasitdir. Damminuha al-wasiyeti bi taqwallahi wa al-mu'izata al-hasana. Damminuha O'na koyun. Yani onun içerisinde, onun zımnında bulundurun. El vasiyyete bi teqvallah. Allah azze ve celle'nin korkmayı tavsiye edin. Vel mev'izetel hasenete. Ve güzel mev'izeler onun zımnında, içerisinde zikredin. Âlicu biha emrade mujtemaatikum. Yani kendi toplumlarınızın hastalıklarını onun ile mualece edin, tedavi edin. Bi uslubin vâdihin muhtasarın. Öyle bir uslubla açık olsun ve muhtasar olsun yani özet bir uslu olsun eksirüfi hamin kiraatil Kur'an il Hazim onda çoğaltın Kur'an ikerinden okumayı onda çoğaltın eldezi o Kur'an ki bii hayatul ve nurul basaieri onun ile kalplerin hayat bulduğu ve gözlerin aydınlanmış olduğu Kur'anın onda okumayı çoğaltın. İnehu, liṣel meqsudu vücudu hudvete ni fakat yani kast edilen meqsud olan sadece iki tane hudvenden olması değildir vel-maqsud asaruhuma fi'l-mujtama'. Bilakis ondan kast edilen ondan maksat onun müjtema üzerinde toplum üzerindeki etkisidir. Keme akale şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin dediği gibi la yekfi fi'l-hutbeti'z-zammü'd-dunya ve zikru'l-maut. Yani hutbede dünyayı yermek ve ölümü hatırlatmak yeterli değildir. Leyennehu çünkü la budde min ismi'l-hutbeti urfan Ürfen, khutbenin isminden gerekli olan şey nedir? Bima yuharrikul hulube, kalpleri harekete geçirmesidir. Ve yabhasu biha ilel khayri, ve onu khayra teşvik etmesidir. hayra yönlendirmesidir. Ve zammu dünya, dünyayı zemmetmesidir. Ve tehziru minha, ve ondan sakındırmasıdır. Mimma tevasa bihi munkiru eşşerai' Şeriatları inkar edenlerin birbirlerine tavsiye ettikleri bu şeylerden yani onlar şeriatı inkar edenler birbirlerine neyi tavsiye eder, birbirine neyi bırakır? Dünya sevgisi değil mi? Dünya malı, ölümü zikretmemek bunun tam tersi. Olan dünyayı zem, ahirete, teşvik, kalpleri harekete geçirmek olmalıdır. بَلَّا bu مِنَ الْحِسِّ ala الْطَاعَةِ Bilakis onda e, insanları, taatlara teşvik olmalıdır. وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعْسِيَةِ Masiyetlerden alıkoyma olmalıdır. وَالدَعْوَةِ اِلَى اللّٰهِ ve Allah'a davet olmalıdır ve tezkiri bi alaihi onun nimetlerini hatırlatma olmalıdır ve qale dedi ki la tahsulu al-khutbatu bi hutbe çok özet olmaz yafutu bihil onun ile kast edilenin gittiği şekilde e, özet az bir hutbeyle hutbe hasıl olmaz meydana gelmez yani hutbeyi kısaltacağım derken eğer hutbeden elde edilmesi, gözetilen maksatlar kayboluyorsa bu hutbe hutbe olmaz. Yani Şeyhülislam Hulusi diyor ki hani hutbede bazı şeyleri zikretmek güzeldir ama diyor örfen bir şeye hutbe diyebilmemiz için insanlar üzerinde bir tesirinin olması lazım. Bir etkisinin olması lazım. O da nedir? Kalpleri harekete geçirecek, dünyayı zembedecek, ölümü hatırlatacak. Yani oradan kalkan İbn-i dediği aslında daha uygun yani Şeyhülislam Hulusi Amin Teymiye'nin dediğindense İbn Kayyim'in dediği daha özet yani. Oradan kalkan Allah'ı sevecek, Allah da onu sevecek. Tamam? Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ khataba ve ve ve Peygamberimizin hutbesi nasıldı? İzâ khatabe hutbe verdiğinde ihmarret aynahu. Gözleri kızardı. Bunu sahabe söylüyor. bu hadis yani İmam Müslim'ü rivayet ettiği bir hadis bu. Ve onun sesi yükselirdi. Vaşte da bu Onun siniri artardı. Yani öfkeliymiş gibi konuşurdu. Hatta ta ki keennehu munziru Sanki o bir orduyu uyaran bir adam gibidir. Sabah ve mesakum. Yani sabah ve akşam düşman size saldıracak. Aman ha, dikkat edin diyen hani onun telaşını onun sesinin yüksekliğini, onun sesini insanlara ulaştırmasını, heyecanını, hepsini kendinde yaşayan bir insan gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam, hutbe verirdi. Şimdi şeydir, bu normalde hutbeyle alakalı, hani insanlar mesela her demişler ki لِكُلِّ makamin مَقَارٌ Her makamın bir makale vardır, öyle değil mi? Yani her duruma göre bir uslup vardır, bir konuşma vardır, bir tarz vardır. Şimdi mesela diyelim şu an ders yaptığımız gibi hutbe versek. Millet uyur, öyle değil mi? Böyle hutbe olur. Yani sen böyle tane tane anlatacaksın, güzel güzel anlatacaksın. ama millet uyur yani böyle hutbe olmaz. Hutbe ne gerektirir? Hutbe insanları dinç tutmayı, dili tutmayı ve anlattığını onların kalbinde etki etmesini gerektirir. Bu da neyle olur? Mesela iyi bir hatip sesini güzel kullanandır ve vücut dilini sesine uygun kullanandır. Yani insanların dikkatini çekecek, Veyahut da insanlara bir şeyleri anlatacak yani anlattığı konunun önemine göre vücut dili değişen, sesi değişen, mimikleri değişen hatiptir. E Peygamber aleyhissalatu vesselam da en, en büyük hatip Peygamberimizdir. Yani öz sözlerle, özlü ve açık sözlerle bir topluluğu 1400 senedir bu kadar etkileyen başka bir şahsiyetler yüzüne gelmemiştir. Öyle değil mi? Az konuşan ama konuştuğu her şeyle toplum üzerinde tesiri bırakan bir insan. Ondan dolayı hutbe verdiği zaman bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şehidi. E, uslu bu ve usulüydü. Evet Hatta bununla ilgili e, şimdi şeyde Mısır'da e, şeyler e, Sud veya da o men menşeli yerlerde okuyup Mısır'a tekrardan geri dönenler yani insanların kendilerine selefi dediği. Ee, hocalar, iki kısım ee, oğlum, Olmuşlar Bunlardan, ikisi normalde aslında aynı da Yani iki grupta aynı e, esaslarda birleşiyorlar Şimdi yalnız bir grup e, Var, bütün dünyada var bunlar yani Sadece şeyde değil, Mısır'da değil Bu, Suud'da bir tane vatandaş var İsmi Rabi'i Al-Medhali isminde de Rabi'i Al-Medhali Adamın tek bir işi var Başka yani hiçbir işi yok tek işi bu adamın muvahidlerle uğraşmak. İşte bunun uzantıları var artık. Türkiye'de de var. İşte Ürdün'de var bir tane Ali el diye. İşte Mısır'da var Üsamer kusi diye falan. Çoklar yani böyle az da değiller. Böyle yazdıkları kitaplar, dersleri böyle birinci kalite hamurlarla basılıp böyle bedava bedava dağıtılan. Bütün kitaplar zaten şey, veliül emre itaat. İşte veliül emrin üzerimizdeki hakları, işte tekfir fitnesi. Falan. Yani bir güne bir günde hani şöyle bir şey göremezsiniz bu adamlardan. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme fitnesi mesela. Sanki böyle bir şey dünyada yok. Tek fitne işte birileri birilerini tekfir ediyor başka hiçbir şey yok, e, fitne yok gibi. Şimdi e, bunların bir grup, iki bunlar iki gruplar normalde. Bir grup biraz daha iyi yani biraz daha olaylara bakış açısı olaraktan biraz daha e, hakkı söylemese bile en azından hakkı çarptırmıyor yani. Konu hakkında konuşmuyor adam mesela. Bunun durumu da yani hiç o konularla ilgili adamın gündemi yok. Başka konular anlatıyor. İkinci grup ise yok yani. İkinci grup bu konuda sert. Bu tarafa eleştirdikleri konulardan bir tanesi, bir ara şeydeyken, itikafdayken konuşmuştuk bir tanesiyle diyor ki, bunlar diyor, hutbe verdikleri zaman diyor öyle bir hutbe veriyorlar ki diyor. Oradan kalkıp diyor insanın şey yapası geliyor. Ee, hani ayaklanası geliyor ee, diyor. Bu da dört fitne unsurudur. Veli-ül Emre karşı Sürekli veliül emr'i rahatsız ettiğinden dolayı. E tabi şimdi siz diyeceksiniz ya hani Mısır'da Hüsnü mübarek veliül emir bu zihniyetin bir ürünü bana Ahmet Necdet Sezer veliül emir demişti yani. Ben de ona demiştim sen Ahmet Necdet Sezer'e veliül emir desen emin ol seni ilk başta o cezalandırır yani. Hani böyle bir vasfı kendine yakıştırmaz adam yani. Bunu gericilik olarak kabul eder diye. Bu uslup mesela Peygamberimizin uslubu. Bazısı bazı hatipleri bundan dolayı eleştiriyorlar. Dünyada yaygın bir şey yani işte bu uslup diyor, insanları harekete geçirip, sanki böyle şey yapacak bir uslup e, tür gibi. Oysa bu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uslubudur. Yani insanları hutbede e, ahireti görüyormuşçasına hale getirmek ve onların kalbini harekete geçirmek bu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uslubundandır. Yani bir fırka, başka bir fırkayı sırf bundan dolayı şey yapıyor yani. Sırf bundan dolayı zem ediyor. Niye? Çünkü hutbede sesleri yüksek çıkıyormuş diye. Evet. Burada durayım mı? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam bişey. Tamam bir sonrakine devam eder. Sorusu olan var mı buraya kadar? Buyur. Bu kitap hutbe ve Nasıl? Şimdi onu bu da sonra kutbeyi anlatırken kendisi ortaya çıkacak. Şimdi ezan okunur. Cuma namazıyla alakalı. İnsanlar camiye gelir. Tamam? İnsanlar mescide veya ota camiye gelir. İnsanlar geldikten sonra imam gelir ondan sonra veya camidedir, İmam ondan sonra hutbeye çıkar. Zaten dedi ki sahip olan cuma namazından önce sünnet namazı yoktur. Öyle değil mi? Cuma namazından önce revatip sünnet yoktur. Ancak imam çıkıncaya kadar kim ne kılarsa onu kılar. İmam geldi, hutbeye çıktı imam. Bir tane ezan okumuştu zaten. Öyle değil mi? Ezan okunur tekrardan. İmam oturur, kudbenin başına, te tepesine çıkar minberin, oturur. Minber varsa tabi, ezan okulur. Ezan bittikten sonra imam kalkar, birinci hutbesini verir, sonra oturur. Oturmaya da bilir, sünnet olan oturması. Sonra oturur, biraz dinlenir, dua eder, Kur'an okur vesaire neyse. Sonra tekrar kalkar, bu defa ikinci hutbeyi verir. Sonra imam hutbeyi bitirince iner, müezzin Kamet getirir. Ondan sonra cuma namazı kılınır. Tamam mı? Yani minberin üzerinden hiç inmez imam. Birinci kutbeyi verir, sonra sünnette olan yani zaten bunu biliyorsunuz görmüşsünüzdür de sünnette olan e, bu yani birinci kutbeyi verirsin zaten öyle yapılıyor kimse de başka türlüsünü yapmıyor yani oturursun arada onun, onun bir zamanı falan yok yani o sana kalmış bir şey istediğin, istediğin artık nerede oturmak istiyorsan orada e, oturursun oturursun ondan sonra tekrar kalkarsın oturma süresi de sana kalmış sen bilirsin sonra kalkarsın ikinci kutbeyi verir sonra iner namazı kıldarsın direkt. Olmak Cuma ee, o konusu gerekir. mesela o e, bu sayıda, bu mesela Mervan yani O bayram namazıydı, o, o bayram hutbesiydi. Normalde bayram kudbesi, e, bu konudan sonra bayram namazı gelecek. Bayram kudbesinde sünnet olan nedir? Namazdan sonra yapılmasıdır. Öyle mi? Ve isteyen dinler isteyen gider. E, tabii Mervan. İnsanlar kendini dinlesin diye ee, şimdi bayram namazını mecbur kılacaklar. Kutbeyi öle almış, o da ona itiraz etmiş Demiş, bu sünnette böyle bir şey yoktur diye. Başka sorusu olan? موَاقْلُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ